ve Özdeş Özbay. Evet merhabalar. iklim için programında birlikteyiz. Ben Özdeş Özbay. Bugün yüce sönmez yok. Zaten bu hafta Ömer Madra da yoktu. Bugün konuğumuzla birlikte. E, i̇ki kişi olarak yapacağız programı. Destekçimiz Oya Başak'a tekrar, tekrar e, teşekkür edelim programın başında bir kez daha. E, konuğumuz İstanbul Kuş Rasa Tanesi Derneği Başkanı Süreyya İsvan Diyaroğlu. Merhabalar Süreyya Bey. Merhabalar Özdeş Bey. Hoş geldiniz. Ee, aslında daha önce e, görüşme fırsatımız da olacaktı fakat bu İstanbul'un Kuşları kitabı dolayısıyla fakat son anda e, konuğumuzu değiştirmemiz sizin durumunuz uygun olmamıştı yanlış hatırlamıyorsam e, değiştirmiştik. E, şimdi sizi evet, kurmak alma evet. fırsatı bulmuş olduk. E, şimdi Yücel bir haber gönderdi bunun üzerine. Aslında sizinle e, konuşacağız. E, bir araştırma yayınlanmış, Annual Review of Environment and Resources isimli dergide e, burada bir araştırma makalesinden söz ediliyor ve son 50 yılda Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kuş nüfusunun 3 milyar kadar, Avrupa'da ise yaklaşık 600 milyon kadar azaldığı ortaya çıkmış. Muazzam rakamlar, milyarlardan, milyonlardan e, söz ediyoruz ve dünyadaki 11 bin kuş türünün yarısının Nüfusunun azaldığı sadece yüzde altısının sayısının arttığına da dikkat çekiyormuş. Bu tabii ki bu gelişmelerden Türkiye'de etkileniyor. Bu makale üzerinden başlayabilir miyiz? Dünyadaki kuş nüfusu neden bu kadar radikal bir şekilde azalıyor? Bu araştırma bize neler söylüyor? Ve bu her türü bağlamıyor anladığımız kadarıyla. Neden bazı türler diye devam edebiliriz herhalde. Tabii dünyada 10 bin civarı kuş türü bulunuyor. Ve e, Dünya Kuşları Koruma Kurumu, BirdLife International, e, bunların ulusal şey küresel bazda izlemesini yapıyor. Ve bunu işte Dünya Doğayı Koruma Birliği kapsamında yapıyorlar. E, dünyanın e, kırmızı listesini veriyorlar, kuş kırmızı listesini. Kuşların azalmasının e, temel faktörleri var. Bunlar öncelikle habitat kaydı, kirlilik, salgın hastalıklar, istilacı türler iklim değişikliği, bunun yanı sıra insanların doğaya yaptıkları diğer etkiler bunları tek tek şey yapabiliriz, değerlendirebiliriz. Ve genel olarak yani bu müdahalelerden dolayı şey yapıyor, azalıyor. Özellikle Avrupa'da, Batı'da çok uzun yıllara dayalı veri serileri var. Bizim tabii Türkiye'de böyle detaylı işlenmiş veri serilerimiz yok. Dolayısıyla onlar ülkelerindeki... ...kuş nüfuslarını çok daha detaylı geriye bakarak izleyebiliyorlar görebiliyorlar ee, ve e, bunların sayılarında dalgalanmalar oldukları zaman olduğu zaman da rahatlıkla bunları sayısal olarak ortaya koyabiliyorlar ve dünyadaki kuşların yarısından fazlasının nüfusu tehlike altında bunların içerisinde en şey en tehlike altında olanlar biliyorsunuz e, Akbaba türleri e, bir anda, özellikle son 20 yıl içerisinde Afrika'daki e, akbabalarının e, nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını aniden kaybettik. E, de, zehirleme ve kaçak avcılık sebebi e, nedenlerle. Akbabalar avlandığını bilmiyordum. Akbabalar avlanmıyorlar. Şöyle bir şey. Kaçak avcılık şu şekilde oluyor. Adamlar gidiyorlar, gergeden vuruyorlar. işte fil vuruyorlar e, Kaçak avcılar Afrika'da ve bunlar şey olmasın diye. Ee, öldükleri zaman üstüne akbabalar toplanıyor ve oradaki milli park görevlileri hemen bu cesetleri bulabiliyorlar. Dolayısıyla e, bir soruşturmayla bu kaçak avcıların peşine düşüyorlar. Fakat kaçak avcılar ne yapıyorlar? Bu hayvanları buldukları zaman bunları zehirliyorlar. Ve dolayısıyla e, ölü hayvanın başına gelen akbabalar da orada ölüyor. Ve binlerce akbabanın bir anda öldüğünü, kızıl akbabanın, sarkık yanaklı akbabanın orada geniş bir alana yaşı, ya, şey, yayılmış cesetlerini buluyorsunuz. Ve bu çok acı verici bir olay. Bir de tabii Asya akbaba krizleri oldu. Asya'daki akbaba krizi daha enteresan bir konuydu. Akbabalar Hindistan ve çevresinde ölmeye başladılar. Ve 5-6 yıl hatta 10 yıl kadar kimse neden öldüklerini anlamadı. Fakat yani yine onlar da kendi küresel nüfuslarının kendi bölgesel nüfuslarının %90'ını e, kaybettiler. Ve e, sonrasında e, biliyorsunuz Hindistan'da inekler kutsal ve onların yaşaması için her şey yapılıyor. E, bir hayvan dopingi var. E, diklofenak diye. Ve bu diklofenan bundan sorumlu olduğu ortaya çıktı. Yani hayvanlar ölmesin diye, devam edebilsin diye veterinerlerin orada hayvanlara ya da göre halkın hatta veteriner kontrolü dışında diklofenak verdikleri. Bunlarla beslenen ee, Akbabalarında e, hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Fakat bunun ne olduğunu yıllarca bulamadılar böyle. Düşünüyorlar acaba virüs mü var acaba bakteri mi var acaba başka bir şey mi falan diye. hani e, yıllarca araştırdılar. Sonra bir gün e, birisi bunu tesadüfen keşfetmiş bir bilim insanı ve bir bildiği şey bir, bir yayın yapana kadar da açıklamamış. Yani bulmuş yaklaşık altı ay sonra çıktı yayını. Bir sempozyumda söyledi ben işte buldum diklofenak bu falan diye. İnsanlar abi dediler biz 6 aydır bunun peşindeyiz ya yani, yıllardır bunun peşindeyiz de sen 6 ay kaybetmemize sebep oldun. Farkında mısın demişler. O da işte ya işte yayının çıkması özgünlüğü falan öyle şey mi olur demişler. Burada canlı hayatı söz konusu. Böyle bir etik tartışmaya evet, da sebep şey. olmuştu diye hatırlıyorum. Bunun yanı sıra deniz kuşlarının da çeşitli sorunları var. Biliyorsunuz bu e, kuşlar ne kadar ihle olursa ve besin zincirinin ne kadar üstünde olurlarsa bunların bu tarz müdahalelerden e, şeylerden e, etkilenmesi, insan müdahalesinden etkilenme hızı artıyor. Mesela açık deniz kuşlarından albatrosların büyük bir kısmının nesli tehlike altında. Çünkü bunlar çok büyük hayvanlar ve eşeysel olgunluğa 7-8 yılda ulaşıyorlar. E, ve yani bir albatrosun e, erginliğe ulaşıp yavru büyütebilmesi için 6-7 yıl geçmesi gerekiyor. Ve bunlar da e, balıkçılıkla ilgili sorunlarla karşılaşıyor. Özellikle e, long line fishing diye bir şey var. Bunu hani kaşıkla avlanmak gibi düşünebilirsiniz ama bizdeki kaşık gibi değil. Böyle bir tane olta var. Oltanın üstünde yüzlerce iğne. O yüzlerce iğneyle işte şey yapıp e, özellikle kılıç balıklarını yakalamaya çalışıyor balıkçılar. Evet. Endüstriyel yolculukçılar. Ve bunları albatroslar balık zannedip dalıyorlar. Ve bu iğneleri ısırdıkları zaman e, orada boğuluyorlar hayvanlar. Ve bu da işte dünyadaki albatros nüfusunun büyük bir kısmının hızla aşağıya gelmesine sebep oluyor. E, bunun dışında genel geçer sebepler derken e, yine özeline de girebiliriz tabii. E, öncelikle habitat kaybından bahsedelim. Ee, iklim değişikliğine de geleceğiz. Çünkü iklim değişikliği de e, çok önemli e, etkilere sebep oluyor. Hayvanların rekabet ortamları değişiyor. Yaşam alanları değişiyor. Ve alıştıkları, güven oldukları bir yer var. Güvende oldukları bir yer var. Ve bunlar işte e, güneye doğru hareket edebiliyor. Kuzeye doğru hareket edebiliyor farklı yarı kürelerde. E, ve orada başka rekabet koşulları var ve e, başka e, Yaşam alanlarının e, e, süksesyona göre e, farklı fazları bulunuyor ve buralara adaptasyonları e, hemen olamayabiliyor hayvanların. Genelde kuşların adaptasyon yetenekleri çok yüksektir. Çünkü e, hem bulundukları yerde birden fazla niş rahatlıkla şey yapabilirler, yani e, e, yaratabilirler kendini, yeni nişler bulabilirler ve hem de kanatlı oldukları için işte bunları arayabilirler ve kendi ihtiyaçlarına uygun yaşam alanlarını seçebilirler. Fakat bu durum, bu değişiklik o kadar hızlı oluyor ki bazen kuşlar bile adaptasyonda çaresiz kalabiliyorlar. Ve e, bu da onların üreme başarısını düşürüyor. E, biz de zaten onların e, bu konudaki adaptasyonda sıkıntı yaşadıklarını düşen üreme başarılarından görebiliyoruz. Evet. E, ve ülkemizde de yoğun gördüğümüz habitat kaybı yani özellikle e, bizde ne oluyor şu an baktığınız zaman bu bütün dünyada olan bir olgu işte ormanlar mesela mera'ya çevriliyor, buradan hani ormandaki hayvanlar zarar veriliyor ondan sonra merayı tarım arazisine çevirdiğiniz zaman merada yaşam çeşitliği canlı çeşitliliği daha yüksek tarım alanlarında daha düşük e, ve tarım alanlarında da Endüstriyel tarımı artırdıkça, endüstriyel tarımı yaygınlaştırdıkça, bunlar da daha çok e, pestisit ve kimyasal gübre kullandıkça, bu da hayvanların geniş olarak ölümlerine sebep oluyor. Yeni büyük e, sayılarda e, nüfuslarının düşmesine sebep oluyor ölüm demeyeyim. E, özellikle Amerika'da son 20 yılda, 15 yıl içerisinde hatta, e, bu e, neonikontineitlerin yaygın kullanılmaya başlaması, bunların işte asla işte çevreye çok da zarar vermediği falan filan iddia edilmesine rağmen e, biyolojik bir satgenme sonucunda besin piramidinde geniş olarak e, temsil edilmeye başlaması ve bunların böcekleri etkilemesi. E, böcek dediğiniz şey e, e, kuşun besini. E, dolayısıyla son 15-20 yılda bir, veri serilerine bir bakıyorlar böyle. E, böceklerle beslenen, tarım alanlarında yaşayan kuşlarda nüfusunda yüzde kırkını kaybetmişler. Ve e, bu yani tamamen bir alarm çamlarını çalıyor. Belli seferberlikler elde ediliyor. E, ondan sonra e, buna göre e, tarım düzeni yeniden düzenlenmeye çalışıyor. Ama tabii e, burada e, özellikle büyük şirketler tarafı elinde e, yürütülen bir şey tarım. Hı hı. Dolayısıyla e, ne oluyor? E, siz yine hani, çiftçiyle anlaşıp şey yapabilirsiniz falan ama şirketler her zaman Kar elde etmek isterler. Bunu regulasyonla yapmanız lazım. Yani yasalarla yapmanız lazım. Denetimle yapmanız lazım. İşte bu e, eyaletler arası hukuk sisteminin yetersiz kaldığı, işte şey yapamadığı, e, özellikle şirket lobilerinin başarılı olduğu yerlerde e, onlar yine kendi bildikleri e, işte kontinuitlerle, e, e, kimyasal gübrelerle, ondan sonra genetiği değiştirilmiş organizmalarla yani bir toprağı bir fabrika gibi ele alarak yüksek miktarda üretim yapmak için ellerinden geleni yapıyorlar. İşte bu da doğaya zarar veriyor. İşte Amerika'daki kaybın daha yüksek olmasının sebeplerinden birisi de bu. Dolayısıyla bundan da bahsedebiliriz. Evet. Peki bir de bazı nüfusu artan türlerden söz ediliyor az sayıda evet. ulusalarda. E, bunlar hangileri ve yani dünyada bu kadar arka arkaya felaketler yaşanırken iklim, değişim, işte habitat kaybı, kimyasallar hatta savaşlar, şunlar bunlar bütün bunların ortasında daha fazla e, üreyebiliyor olmak öncelikle iyi bir şey mi diye de e, konuşalım. Yani bu normal mi yoksa bir başka beklenmedik sonuç mu değil mi? Ama hangi türler bunlar? Ya şimdi bazı bazı hayvanlar insan varlığından e, fayda sağlayan canlılar e, ve bunlar tabii e, kendi şeylerinde varlık e, yaşamlarında e, insanların sağladığı olanak, olanaklardan e, kesinlikle şey yapıyorlar e, etkileniyorlar. Mesela baktığınız zaman e, yakın çevremizde İstanbul'da izleyerek bunu da rahatlıkla görebiliriz. İstanbul'da en çok gördüğümüz kuş türleri, en sık gördüğümüz kuş türleri, en neler var? Öncelikle kargalar var değil mi? Hı. Çünkü e, kargaların e, adaptasyon yeteneği çok yüksek. E, bizim kent peyzajında kullandığımız ufak tefek e, başka diğer türlerin kullanamadığı peyzaj ağaçlarını e, yuva yapabiliyorlar. Mesela gidiyorlar... E, Kokar ağaca rahat şey yuva yapabiliyorlar. E, akasyalara yuva yapabiliyorlar. E, bunları kullanıyorlar. Ki peyzajda kullanılan e, yerli olmayan türlerden bunlar. E ondan sonra çöp var. Çöp, çöpün bulunması demek onlar için e, e, limitsiz bir e, besin, şeysi demek, besin kaynağı demek. E, ke, keza aynı şekilde e, martıların da sayısı artıyor. Gümüş martıların e, şehrimizde yaşayan. Çünkü e, gümüş martılar artık e, insanla beraber e, yaşamaya adapte oldular. Eskiden İstanbul'da kayalıklarda ürerken, e, şimdi artık e, evlerin çatılarında ürüyorlar. Biliyorsunuz. Zaten canları yerde dolaşıyorlar. <gülüyor> aynen. Ve bunların da, bunların da limitsiz bir şeysi var. Çöplerden dolayı besin kaynağı var ve limitsiz yuva yeri de var yani. Ne kadar düz e, e, düzeye düze yakın şey varsa. E, Kiremit çatı varsa hepsinin üstünde rahatlıkla yuva yapabiliyorlar. Zaten hani Martılar öyle çok da bir yuva yapma ihtiyacında olan da bir hayvan değildir. Çünkü çöp, çöp koyarlar yani. Onun üstüne yumurtayı bırakırlar. Dolayısıyla mesela bu da insandan fayda sağlayan bir şey. Yakın zamanlarda mesela kumru. Kumru son yüzyılda dağılımını kuzeye doğru ve kuzeybatıya doğru genişleten bir tür. Eskiden daha çok böyle Türkiye civarında bulunulmuş ve Hatta Almanca ismi de Türk Türk kursudur şey <gülüyor> ee, böyle ve bu hayvan 1900'lerin başında kuzeye doğru yayılmaya başlamış ve böyle gittikçe işte e, Macaristan Almanya'ya falan doğru uzanmış yani aynı şekilde e, batıya da yayılmış ve şu an Avrupa'nın en yaygın hayvanlarından biri e, İstanbul'un içerisinde ee, İstanbulluların aşikar olduğu ne, ne var mesela? Küçük kumru. Hani sürekli gelirler derler ya bizim Balkanımıza çok güzel kumru yuva yaptı. İşte o bizim esas da daha kırsal alanlarda görmeye alışık olduğumuz, e, boynunda böyle siyah bir halkı, halkası bulunan e, kumru değil. E, bu küçük kumrular e, özellikle e, muhtemelen 1700'lü yıllarda 1800'lü yıllarda İstanbul'a gelmişler. Bu e, ...yerleştirmeyle e, yerleşmişler diye gemilerle gelmiş olabilirler. E, ve e, burada üremeye başlamışlar. Eskiden sayıları bu kadar yaygın değilmiş. Ama şimdi e, İstanbul'un en yaygın kuşlarının arasında... ...o da aynı sizin söylediğiniz martılar gibi... ...sokak arasında gezerken, yerde yürürken gördüğünüz kremi, kiremit rengi, siyah gözlü e, kumrular... Ve bunlar da e, insanla beraber e, olan bu birlikteliklerinden oldukça fayda sağlayan bir tür. E, peki bunlar şimdi İstanbul üzerinde e, konuştuk. Dünyada e, böyle benzer başka türler var mı? Tabii dünyada da mesela bu kumru aynı şekilde dünya bazı bütün Avrupa'da da yayılan. Karga da e, belki dünya. öyledir. Karga da aynı şekilde evet bundan fayda sağlayarak. Dünyada bulundukları ve korbitlerin yani bir çoğu mesela yani saksan da insandan şey yapıyor fayda sağlıyor. Mesela saksanlar böyle çok kapalı ormanlara falan giremiyorlar. Ama biz ormanı seyrettiğimiz zaman içerisinde yollar yaptığımız zaman e, saksanların oralara daha rahat şey yapmaya kolonize etmeye teşvik ediyoruz. Ve bu da e, ormandaki kuş komünitelerine zarar veriyor. Çünkü kargalar özellikle bu kızırgerdan gibi kuşlar. E, böyle açık yuvalara sahip böyle kenarlı rahat tespit edilebilen küçük kuşların yuvalarını e, bulma konusunda ve bunların yavrularını yeme işte yumurtalarını yeme konusunda ustalar bizim dünyadaki bütün peyzajlara yaptığımız müdahaleler e, peyzajın e, doğasını şey doğadan uzaklaştırıp e, insan faydasına e, çevirdiğimiz müdahaleler e, bu tarz e, fırsatçı türlerin yayılmasına ve kendi alanlarını genişletmesine ve nüfuslarının artmasına sebep oluyor. Bir de bu ekolojik krizle birlikte hemen her alanda, denizlerde de, işte karada da ve kuş türlerinde de istilacı türlerden de söz ediyoruz. Bunlar da ayrıca bazı türlerin nüfusun azalması, bazı türlerin ise aşırı artmasına sebep oluyor. Mesela İstanbul'da belki siz kuşlar konusunda... Sonuçta bu İstanbul'un Kuşları kitabında da e, yazarlarındadınız öyle değil mi? Evet, evet. Ee, İstanbul'un Kuşları kitabının ilk yazarın Evet. Daha önceki Yücel'le yaptığımız programlarda da bahsediyorduk. Papağanların olağanüstü bir artışından mesela söz ediliyor. Pek buranın aslında yani bir yerli türü olduğunu söyleyemeyiz herhalde. Tabii İstanbul'a gelen iki tür papağan var. Bunlardan birisi... Yeşil Papağan, e, diğeri Büyük Yeşil Papağan, yani İskender Papağanı. E, İskender Papağanı ismini şuradan alıyor. İskender esasında doğuya yaptığı seferler sırasında e, bu, bu papağanları Penjab'dan bulmuş. E, yanında gezdirmeye başlamış. Ve yolda işgal ettiği şeylerde, e, Makedonya'ya geri dönerken de e, bunları e, şey yapmış, e, yolun üstü, üstünde... ...kendisine bağlı derebeylerine şey, hediye olarak bırakmış. <gülüyor> Onlar da almış o zaman. <gülüyor> evet, kolonizasyonu böyle mi başlamış falan filan gibi spekülasyonlar olabilir. Tabii yani öyle bir veri yok elimizde, öyle bir evet. durum da yok. İlk İstanbul'da bunu 2000'li yıllarda falan ürediğini keşfettik. Bu Büyük yeşil Papağanları'nı, İskender Papağanları'nı... Ee, şeyin küçük yeşil papağan yani yeşil papağan üremesi ise 80'lere dayanır. Ee, 80'lerden biri işte, işte İstanbul'da görüyoruz. Fakat şu an İstanbul'da akşamüstü semasında en yaygın göreceğiniz hayvanlar bunlar. Büyük Çok sürüler şey halinde olacak. özellikle gün batımında e, geceleme ağaçlarına doğru giderken rahatlıkla görebilirsiniz. E, günün her saatinde şehrin her köşesinde seslerini duyabilirsiniz. Bunlar böyle... E, deliklerde beslenen, şey deliklerde yuva yapan, ağaçların içerisindeki deliklerde yuva yapan hayvanlar Avrupa'da bu konuda yapılmış çalışmalar var. Özellikle bu delikleri açan, işte ağaç kakan, alaca ağaç kakan, orman ağaç kakanı, işte sıvacı kuşu gibi türlerin bu, bu bölgelerden yok olmasına sebep oluyorlar. Çünkü rekabette onları şey yapıyor alt ediyorlar. Ve bu deliklere yerleşiyorlar. İstanbul'da yeni bir İstilacı türümüz daha var bu dünyadaki en yaygın ilalacı türlerden biri Bunun adı çiğdeci yani diye common kanun mayna mayna olarak da bilinir e, bu kafes kuşu olarak yaygın olarak satılıyor şeyde e, bu pet şhoplarda hayvan dükkanlarında e, ve dünyada da yani birçok bölgede e, özellikle Orta Asya civarında şeyde e, Ortadoğuda Afrika'da falan. İstilacı bir tür olarak yayılım gösteriyor. Peki Ve bu, bu İstanbul'da... Azal, özür dilerim, azal bahsettiğiniz papağanlar da kafes türü mü? Kafes yani türü mü? İstanbul, İstanbul'da varlık sebepleri böyle bir kafeslerden dışarı salında mı yoksa bir göç mü? iklim değişimiyle mi bağlı? Bunlar daha sıcak iklimlerinde hayvanlar değil mi? Böyle iklim değişimiyle falan değil. Tabii ki tamamıyla insan eliyle Öyle gelmişler bunlar. Bununla ilgili çeşitli rivayetler var. Tabii hepsi de rivayettir. Evet. Öyle değil. Kimi diyor ki işte e, işte şeyden e, gemiden konteynerden kaçmışlar. Kimi diyor ki işte bunları işte bir tane kamyon varmış. Kamyon devrilmiş. Kamyondan kaçmışlar. Evet. Öbürü diyor ki bunları işte şey yapmışlar. Biyerek salmışlar Mısır Çarşısı'nın oradan. Yani e, nasıl olduğunu kimse bilmiyor tabii. Hiç, hiçbirimiz orada değildik. Fakat e, şunu biliyoruz. E, yaklaşık 80'lerin başından beri Sayıları artarak İstanbul'da görülüyorlar. Diğer bir tür işte 2002'den beri İstanbul'da artarak görülüyor. Ve şu an İstanbul göklerindeki en baskın kuş türlerinden birisi. İlginç gerçekten. Bir Diğer üçüncü türden söz ediyordunuz. Ben sözünüzü kestim. Ha, evet öbürü de çiğdeci. E, bu, bu da evet e, özellikle ka Kartal'da Anadolu Adliyesi, Kartalı Topazarı o civarlarda ilk görmeye başladık bu hayvanı. Ondan sonra <gülüyor> ve belli bölgeleri yine onlar da kolonize etmeye çalıştılar. E, Gülhane Parkı etrafında yine rahatlıkla e, çok çokça görüyoruz. Ondan sonra bu Kartal'da zaten <gülüyor> yıllardır üremeye devam ediyorlar. Ve böyle ara arada farklı yerleri kolonize etme şeyleri yapıyorlar. Mesela ben şöyle bir tecrübem var. Bir, bir gün modada gidiyorum. Ondan sonra bir baktım evin e, pervazında e, şey ötüyor. Çiğdeci ötüyor. Orada böyle bir, bir hafta iki hafta boyunca ötüyor hayvan. Dedim acaba bu, buraya da mı yerleşecekler? Burada da mı yürüyecekler falan. Ama sonra gitti belki kendine eş bulamadı. Ama böyle denemeler de yapıyorlar sağ sola böyle. Peki Süreyya Bey, çok teşekkürler katıldığınız için süremizin de, sonuna gelmiş olduk. Ee, belki daha sonraki programlar, yani bu mesele gerçekten bitmeyecek olan meselelerden bir tanesi. Ee, hem Peki. İstanbul açısından da e, öyle. Hangi kuş türleri yayılıyor, hangileri e, azalıyor, onların sorunları vesaire e, Tekrar e, başka vesilelerle. Belki tekrar görüşme fırsatı buluruz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzere izleyicilerim. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. kalın